İnsan şahsi amellerinde, davranışlarında, ihlaslı olması Allah'ın reddiği için, Allah'ın rızasını elde etmek için neticesini de ahirete bırakmak şeklinde tarif yapılıyor. Sufilerin tarifinden farklı biraz ama fakat yakın aşağı yukarı. Kur'an-ı Kerim de budiyetin ihlasla yapılmasını söylüyor. Üstad başka bir yerde Halis bir niyetle insanın Muameleleri dahi ibadet haline gelebilir Yine müminin niyeti amelinden Hayırlıdır meselesi de <gülüyor> Hulusu anlatıyor yani Niyet dışa dökülmemiş Davranışlara intikal etmemiş insanın içindeki bir azimdir Bir kalbin kastedir Zaten tarifi odur yani En niyetu kastul kalp Kalbin Allah'a teveccühüdür maksuduna, mabuduna mahbubuna yönelmesi. Daha derincesini alırsanız masivadan kalbini ifra ederek, boşaltarak tamamen o mülahazayla doldurması. Daha derince bir mülahazayla kendisini de mülahazaya almamasıdır. Lassın. Sadece onu mülahazaya alması. Şimdi bu kuvvet aslında esasen bu üçüncü şıktaki söz konusudur. Yani insan Allah yolunda hareket ederken kendini düşünmek, meseleleri kendine bağlamak, kendini hesaba katmak, araya girmek, devreye girmek, kendi adına öyle değil de daha ziyade Allah rızası için yaptığı bu şeylerle madem Allah için yapıyor, o iş kim tarafından yapılırsa yapılsın, onu alkışlamak, takdir etmek, Ondan dolayı onu sevmek, o insanı sevmek. Ve kardeşlerde fani olmak da ondan geliyor. Fani görürse şayet esas kardeşlerini öne çıkarmış olur. Sadece orada değil, başka bir yerde de diyor. Hizmette önde, ücrette arkada olma diyor. Yani i̇radenin hakkını istedikleri yerde, iradesinin hakkını ortaya koyacak. Ama halkın takdiri, alkışlaması veya mükafat dağıtımı gibi veya bir yere getirmeleri gibi bir şey söz konusu olduğunda hayır beni değil falan artık kardeşimiz daha elverişlidir bu mevzuda. Bu daha tutarlı görünüyor. İşte bütün bunların hepsi insanın kendinde fâni olması. Ama bu fena tasavvuf ve tarikat hüsubu içinde el alacak olursak onlar onun üzerinde duruyorlar ısrarla. Evvela muallimin, üstadın, mürşidin kimse onda fâni olma. Bu şu demektir, yani dini biliyorsun sen, kitap ve sünnet çerçevesi içinde senin anlayışın, senin dediklerin değil. Onların dediklerini öne çıkarma, onların dediklerini yapma. Üstadının, mürşidinin dediğini yapma. Bu tamamen onda fani olma demektir. Kendi arzularından feragat etme, sadece onları öne çıkarma demektir. Sonra belli bir noktaya onunla beraber yürürsün, onunla beraber bir rahleye oturursun. Dolayısıyla kendini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bir rahleyi Tedis başında görürsün O zaman da hem efendin hem de sen Hem üstadın hem de müşşidin fenafir resul Tabiri çerçevesinde Allah resulunda fani olursunuz Bu biraz daha mülazanın yükselmesi Demektir Artık sizin arzularınız istekleriniz Önemli değildir yani Acaba resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Burada ne buyuruyor Nasıl davranıyor Sözü nedir burada? Muamelesi nasıl olmuştur? Ona bakacaksın. Arkasını araştırmayacaksın onu. Tamamen Resulullah'ta fani olacaksın. Rahle bir kadem dahi öteye götürülür. Fena fillah olur yani. Bu da fena fillah istiladı. Allah'ta fani olma. Tamamen ilahi emirlerde ve isteklerde fani olma. Kendi isteklerinden tamamen teberri Hatta kendi havlinden ve kuvvetinden teberri etme ki o havle ve kuvveti illa billah. Kendü mümkünuz il cennet olduğundan dolayı burada tam bu mülazayeye bağlı şöyle derler yani. Teberra'na min havlina ve kuvvetina ve eltecna ila havlika ve kuvvetike. İsterse mütekellim mahde ile teberra'tu min havli ve kuvveti ve eltecetu ila havlika ve kuvvetike. Kendi havlimden, kuvvetimden, ben irademden, meşiyetimden, dilememden Tamamen uzaklaştım. Sen nasıl istiyorsan beni öyle yap demektir. Bu da i̇mam Rabbani Hazretlerinden intikal etmiş o tarihte. Mevlana Halide kadar, ondan Arvasiye kadar Necif Fazıl Merhum da çok tekrar ederdi. Gassalin elinde meyit gibi olma. Katiyen karşı koyma şeyini göstermeme, tavrını göstermeme. Karşı koyma manasına gelebilecek bir ifadede bulunmama. İstediği tarafa çevirsin, istediği gibi yıkasın, istediği gibi evirsin, istediği gibi çevirsin demektir. Bu mürşitte de böyledir, Resulullah'ta da böyledir, Allah'ta da böyledir. Aslında o Allah'ın hakkı der ve öyle olma da bizim için bir vecibedir. Fakat o başta normal, nazari bir emirle onu yapma mecburiyet ve mükellefiyetinde kendinizi hissedersiniz. Ya yaparsınız ya yapamazsınız. Ya muvaffak olursunuz veya olamazsınız. Fakat u fenafil lah ve kabillah ma allah ufkuna vardığınız zaman zevki hali şuhudi olarak onu duyarsınız. Doğrudan doğruya. Kendinizi mecbur hissedersiniz. Benim dediğim değil esas onun dediği esas olmalı. Yani bir yerde kendi arzunuzu öne sürdüğünüz zaman hayır burada çinaya e bakın burada nedir o olsun. Mesela diyelim ki cennet kendine has bütün ışık şamıyla gözünüzün önünde tüllendi. Böyle ki çevrenizi göremez oldunuz artık. Daha ötesinde diyeceğim. Evet başka hiçbir şeyi göremiyorsunuz. Yani bir an evvel kendinizi oraya atmak istiyorsunuz. Fakat orada bile iradenin hakkını vererek demelisiniz ki Acaba burası çok güzel ve burada marzi ilahi de var. Orada Cenab-ı Hakk'ın cemal müşahede de var. Fakat acaba benim efendim şimdi benim buraya girmeme razı mı? Murad-ı istikamette mi? Yoksa sen bilirsin diyeceksin yani orada. Hatta meseleyi daha ileri götürerek diyelim, peygamberanın sohbetini görüyorsun. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara bir sofranın başında, bir maide-i semaviye başında kendi içini döküyor. Halika adına marifetini ortaya koyuyor. Büyüleniyorsun sen oraya yani. Tek kelimesine canımı veririm ben o sohbetin falan diyorsun. Kendini atmak istiyorsun Resulullah'ın kucağına. Yani buna muvaffak oluyorsun ve bu sana müyesser oluyor. Ama diyorsun acaba sultanım ne diyor, onun emri nedir burada? Vazgeçiyorsun orada. Kendi arzu ve isteklerini ayak altına alıyorsun. Hatta dahası aşıklar için... Zat-ülühiyet iştiyakıyla yanıp kavruluyorsun. Bir Mecnun gibi, bir Ferhat gibi, bir Emrah gibi yanıp kavruluyorsun. Bunlar üsturelerde geçen şeyler. Ama hakiki hakiki aşkın kolları arasında yanıp kavruluyorsun. Ve Zat-ülühiyete vusat yolu açılıyor. Yani istersen gelebilirsin, istersen gelebilirsin. Ben bunu isterim de, Ya Rabbi bunu demesini bilmelisin. Ben bunu isterim de, benim için senin istemen önemlidir. Sen istemiyorsan ben biraz daha yanacağım onun, onun ateşinde, ocaklar gibi yanacak. Gamiz hareylemeyeceğim ama madem sen öyle istiyorsun burada kalacağım. İşte bu tamamen onda faali olmadır. Yoksa insanı kendi iradesin. Bakın burada çok büyük bir irade gücü ortaya konuyor. Yani dayanlamayacak bir mesele karşısında kelebeğin ateşe gitmesi gibi gidip yanacaksın orada o bütün fars şairlerine mevzu olmuştur o kelebeğin. Saadi kullanır, hafız kullanır, cami kullanır ve bizim divan edebiyatı dediğimiz Osmanlı edebiyatında da çok kullanır. Ateşe gidip yanan, cahil yanan ve aşkı sembolize eder o. Aşk için yanan insanları sembolize eder. Şimdi orada müthiş bir irade ortaya konuyor. Bir direnme ortaya konuyor. Dayanılır gibi değil. Fakat Allah fani olan yapıyor onu. Şimdi bu bizim mesleğimizde, belki imamı ı de mesleğinde, bir manada, umumi manada değil, İmam Rabbani Hazretleri'nin de mesleğinde esasen heyet söz konusudur, hizmet eden, arık kovanı gibi işleyen. Dolayısıyla fertlerin hususi arzuları vardır, istekleri vardır, talepleri vardır. Dolayısıyla bir müzahime yaşanabilir, bir münakaşa yaşanabilir orada. İşte o durumda da ihvanda fani olma meselesi öne çıkar. Kardeşlerinin hissiyatını kendi hissiyatına tercih etme. Onların isteklerini kendi isteğine tercih etme. Müzahmeti önlemenin yolu. Müzahme olursa ne olur? Kıskançlıklar olabilir yani. Kıskanırsız onu. O zaman ihlas olmaz. O niye yaptı ve niye yapamadım? İhlas olmaz o zaman. Evet, bu mesele benden sorulurdu falan. İhlas olmaz o zaman, Allah için olmaz, kirletmiş olur. Dolayısıyla buna fena fil ihvan demiş. Yani kardeşlerde de fani olma, onların hissiyatın efsaniyelerini kendi hissiyatına tercih etme, empati gibi. Bu biraz da empati, yani karşı tarafın hissiyatını hesaba katma demektir. Yani onların da belli kurguları vardır, belli mülahazaları, belli düşünceleri vardır. Kendi bildiğimi hareket edersem onları rencide etmiş olurum. Fakat bu fenafilik var ondan biraz daha derince yani. Evet, yani kendin yaptığında nasıl seviniyor, memnun oluyorsun? Kardeşlerin yaptığında o kadar sevinip memnun olman lazım. Birisi o kardeşlerinden bir hutbe irad etti. Çok güzel düştü. Sana göre halisane de geldi. Ama ne güzel oldu. Çıktı orada hutbe irad ediyor. Sen de belki ondan evvel hutbe irade edenlerden birisin. Fakat orada çok rahatlıkla yani. Çünkü insanda o zaman kıskançlık damarı olabilir. Çok rahatlıkla kendini öyle alıştırmalısın ki. Başta demersin ya bir bahtına düştüm ne olur. Bu arkadaşımızı mahcup etme burada. Yani güzel bir şey irade etsin burada. Sonra hakikaten de arızasız, kusursuz, falsosuz bir şey ortaya koyduğunda. Sen hissiyatına mağlup düştüğün bir dönemde. Bir irade ettiğinde, öyle bir hutbe ettiğinde, filme ettiğinde, de evzede bulunduğunda hissiyatın nasıl böyle yumuşar, nasıl işte böyle memnun olur, bir iç binana ermiş gibi bir hal olur, onun hutbesi karşısında aynı memnuniyeti duyma, aynı hissiyatı yaşama. Bu ne olur yani. Yapa yapa insan kendisini alıştırır. Öyle olunca zannediyorum yani bu çok derin bir mesele. Selefi salihini tenkitin önü de alınmış olur. Başka İslam büyüklerini sorgulamanın önü de alınmış olur bununla. Çünkü sen bugüne kadar değişik başarılara imza atmış, herkesi alkışlayan bir insan durumuna gelmişsin. Emsalin arkadaşlar arasında bunlar arasında tenafüs olur yani. Sen onu bile açtığına göre haydi haydi büyük saydığın, taklit edilmesini lüzumlu gördün, insanları takdir edersin. Çünkü emsal arasında tenafüs dediğimiz o yarışma hissi deden o yaptı ben yapamadım müracaası olur o. Hadisçiler arasında bile olur bu. İnsan bunu aşmışsa şayı, aşamayacağı şey yoktur Allah'ın izniyle keremiyet. Ebu Hanife'yi hiç sorgulamaz böyle bir insan. Şafii hakkında hiçbir şey demez. İmam Malik'i saba çekmez. Ahmet bin Hanbel'a fıkıh bilmiyordu demez. Evet. Onlar emsaller söyleyebilirler yani. İbn-i onun emsali bir adam adamdı onlar diyebilirler yani. Bizim işimiz değil onlar yani. Biz diyemeyiz, sorgulayamayız. Ama insan kendi arkadaşlar arasında o imtihanı kazanmışsa diğer imtihanları hayda haydi kazanır. Allah'ın izniyle, keremiyle. Fena fil ihvan. O yönüyle ihlasla çok alakalı yani. İhlas mülazasına bağlıysa Niye yani benim davama hizmet edenler hakkında ben olumsuz düşüneceğim ki? Neden benim hesabıma kürek çeken insanların aleyhinde olacağım ki? Neden bu işi biraz daha umut söylep hızlandıran insanlar istemeyeceğim ki? Yani olur Madem Allah rızası için yapıyoruz, Allah'a ulaşmak için yapıyoruz. Ulaştırma cehdi içindeyiz. Herkesin sayeni, gayretini burada alkışlamalıyız demeli müftehirane diyor, alkışlamalıdır diyor. Müftehirane. Kendi hakkında fairlenme mezmun bir sıfattır. Fakat bir kardeşinin davranışları karşısında onu maşallah, barekallah diyerek alkışlama bu bir iftihardır. Ve bu makul bir iftihardır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve o değil mi yani? Mesela bir yerde hakikati ifade eder ki Musa dayı olsaydı bana ittivadan başka yolu yoktu. Keza buyuruyor ki Hz. İsa inecek işte benim ümmetimden olacak yani ümmetimin şahsi manevisini itibar edecek diyor yani. Bu konumunu ifadeye, misyonunu ifade adına çok önemli bir şey. Fakat bir başka münasebetle buyuruyor ki beni Musa'ya taftil etmeyin diyor. Haş olduğumuz zaman onu arşın kıvayımı altında daha önce dirilmiş göreceğim. Bilmem ki Tur'daki sayıkaya bedel o, o sayıkayı yaşamadı mı? Yoksa benden evvel mi haçlı oldu? Demek suretiyle bir ullazim peygambere karşı sahabedeki bir yanlış tavrı tadil ediyor. Yunus bin Metta, velâ tekünke sahibül hûd âyetine hazır olunca başka zamanda arz etmiştim. İhtimal bazı sabiler aklına geliyor ki acaba Yunus bin Metta ne günahı yaptı ki Efendimiz'e tembihde bulunuyordu? Sahibi nun gibi olma yani balık sahibi deniyor ona. Nun da balık demek. Buyuruyor ki beni Yunus bin tercih etmeyin. Yunus bin Metta, o beş raz peygamber içinde de yok. Şimdi bu kadişin aslık ifadesidir. Peygamberliği peygamberlik olarak takdirin ifadesidir. Ve hazmın ifadesidir.